Elimizdeki kaynaklar modern ebeveynliğin en temel ikilemlerinden birini masaya yatırıyor. Belki de e, sizin de geceleri uykunuzu kaçıran bir soru bu. Şöyle bir düşünün, belki siz de dürüstlüğün, vefanın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir ailede, bir mahallede büyüdünüz. Bu değerler size sanki ne bileyim nefes almak gibi doğal geldi. Ama şimdi kendi çocuğunuzu yetiştirirken o eski mahalleden, o geleneksel yapıdan çok farklı bir dünyadasınız. ...çocuğunuz daha özgür olsun, daha bireysel yetişsin istiyorsunuz. İşte tam da bu noktada bir kriz başlıyor. Elimizdeki araştırma raporu bu duruma çok çarpıcı bir isim veriyor. Kesik çiçek sendromu. Bu analizde aslında şu sorunun peşine düşüyoruz. Neden bizdeki o hani kendiliğinden var sandığımız ahlaki pusula çocuklarımıza bir türlü geçmiyor? Bu varsayım neden hep bir hayal kırıklığıyla bitiyor? Bu o kadar yaygın bir durum ki... Sosyologlar bu kuşağı tanımlamak için özel bir terim bile bulmuşlar. Miras yedi ahlakçılar. Kulağa biraz sert geliyor. Sert evet ama durumu çok iyi özetliyor aslında. Bahsettiğiniz ebeveyn kuşağı, sahip oldukları o sağlam ahlaki duruşu kendi karakterlerinin bir başarısı sanıyor. Ben iyi biriyim, dürüst biriyim diyor. Oysa aslında farkında bile olmadan bir önceki kuşaktan devraldıkları muazzam bir manevi sermayeyi bir mirası harcıyorlar. Ve en büyük problem de burada başlıyor. Bu mirasın bir sermaye olduğunu farkında değiller. Yani bir kaynak körlüğü yaşıyorlar. İşte biz de bu analizde bu sermayenin kaynağını ve neden bir sonraki nesle devredilemediğini tüm boyutlarıyla anlamaya çalışacağız. Kesik çiçek sendromu. Bu metafor gerçekten çok güçlü. Raporun en başında bunu bir görselle anlatıyor ve resmen aklıma kazındı. Bahçeden çok güzel can canlı bir gülü koparıp vazoya koyuyorsunuz. Kökleriyle bağı kopmuş ama o gül bir süre daha odayı aydınlatmaya, güzel kokmaya devam ediyor. Aynen öyle. Rengi solmuyor, yaprakları hemen dökülmüyor. Evet. Neden? Çünkü hala gövdesinde depoladığı bir yaşam enerjisi, bir rezerv var. İşte o miras yedi ebeven kuşağı tam da o vazodaki çiçek. Köklerinden yani kendilerini yetiştiren o geleneksel topraktan, cemaatten, inanç sisteminden kopmuşlar. Ama hala o topraktan aldıkları ahlaki besin sayesinde canlı ve güzel görünüyorlar. Yani hala vefa gösteriyorlar, yalan söylemekten çekiniyorlar. Tabii, büyüklere saygıda kusur etmemeye çalışıyorlar. Ve bu yüzden de köke ihtiyaçları olmadığını düşünüyorlar. Bakın, köksüz de ne kadar ahlaklıyım diyorlar adeta. Ve sanırım asıl trajedi onların çocukları olduğunda başlıyor. Çünkü o çocuklar vazoya konmuş bir çiçek gibi değil. Onlar daha en başından köksüz doğuyorlar, rezervsizler. Kesinlikle. Onlar vazodaki çiçeğin tohumundan yetişen yeni çiçekler. Ama ortada toprak yok. Sadece vazo ve su var. İşte bu sosyolojide manevi sermayenin tükenişi dediğimiz olayın ta kendisi. Kaynaklar bunu çok basit bir üç kuşak modeliyle açıklıyor. Birinci kuşak yani dedelerimiz, ninelerimiz toprağın kendisi, o ahlaki sermayeyi üretenler. İkinci kuşak yani bugünün modern ebeveynleri o topraktan koparılmış çiçek yani sermayeyi tüketenler. Üçüncü kuşak yani çocuklarımız ise sermayenin tamamen tükendiği, ortada ne miras ne de toprağın kaldığı bir durumda hayata başlıyorlar. Peki bunun gündelik hayattaki yansıması nasıl oluyor? Yani bu teorik model bir babanın oğluyla diyaloğunda nasıl somutlaşıyor? Çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Raporun da altını çizdiği bir nokta bu. Çocuğunuza yalan söylememenin iki farklı yolu var. Geleneksel ebeveynin gerekçesi sabitti. Ontolojikti. Yani varoluşsal bir temele dayanıyordu. Nasıl yani? Şöyle yalan söyleme çünkü bu günahtır veya çünkü Allah yasaklamıştır. Bu kişisel yorumdan, durumdan, koşuldan bağımsız, evrensel bir doğruydu. Anladım. Yani yalanın kendisi, doğası gereği yanlıştı. Sonuçları ne olursa olsun. Aynen öyle. Şimdi modern bebeğinin gerekçesine bakalım. O ne diyor? Genellikle ya psikolojik ya da pragmatik bir gerekçe sunuyor. Yalan söyleme çünkü bu seni kötü hissettirir veya çünkü yakalanırsan insanlar sana olan güvenini kaybeder. Bir dakika bu çok önemli bir ayrım. İlkinde ahlakın merkezi dışarıda yani tanrıda ya da evrensel bir yasada. İkincisinde ise ahlakın merkezi kişinin kendisi yani onun hisleri veya çıkarları. İşte meselenin kalbi tam olarak burası. Bu modern gerekçelerin, çok temel bir zayıflığı var. Çıkar çatışması anlarında tamamen işlevsiz kalırlar. Diyelim ki, çocuk yalan söylediğinde kendini kötü hissetmeyeceği, hatta büyük bir menfaat elde edeceği bir durumla karşılaştı. Ve yakalanma ihtimali de yok. E o zaman? E o zaman ona sunduğunuz tek ahlaki çıpa, iyi hissetmek veya yakalanmamak ise... O çıpalar ortadan kalktığında dürüst kalması için hiçbir sebebi kalmıyor. Ahlak pazarlığa açık bir şeye dönüşüyor. Tamamen. Mutlak bir ilke olmaktan çıkıp durumsal bir şeye dönüşüyor. O anki şartlar neyi gerektiriyorsa ahlak o oluyor. Tamam, ebeveynlerin çocuklarına bu kökten kopuk ahlakı öğrettiğini anladım. Ama asıl soru şu, bu zeki, eğitimli çocukları için en iyisini isteyen ebeveynler bu durumu neden göremiyor? Bu kadar bariz bir kopukluğu nasıl fark edemiyorlar? İşte bu yanılgının en derin katmanı. Çünkü kendi ahlaklarının kaynağını düşünmelerine gerek kalmamış. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun Habitus kavramı burada devreye giriyor. Habitus en basit tanımıyla içinde büyüdüğümüz sosyal ortamın bedenimize, zihnimize kazıdığı artık düşünmeden yaptığımız otomatik reflekslerdir. Bir nevi ahlaki kas hafızası gibi mi? Harika bir benzetme. Tıpkı bisiklete binmek gibi, düşünmersiniz, bedeniniz otomatik olarak yapar. O ebeveyn kuşağının dürüstlüğü, saygısı, vefası da böyle bir habitus. İçinde büyüdükleri o kadim atmosfer ve komşuluk ilişkileriyle, bayram ritüelleriyle, ayıp ve günah kavramlarıyla bu davranışlar onların bedenine işlemiş. Bir büyüğün yanında bacak bacak üstüne atmamak gibi mesela, düşünülerek yapılan bir şey değil, bir refleks. Kesinlikle. Ama ebeveyn bu refleksin kaynağının içinde büyüdüğü o sosyal doku olduğunu unutuyor ve bunu kendi üstün karakterinin bir parçası sanıyor. Ben böyleyim diyor. Aslında ben böyle yapıldım demiyor. Bu temel atıf hatası dedikleri psikolojik tuzağa benziyor. Kendi başarımızı karakterimize, başkalarınınkini ise koşullara bağlama eğilimi. Tam olarak bu. Ebeveyn kendi ahlaklılığını tamamen kendi karakterine atfediyor, onu oluşturan o toplumsal iskeleyi görmezden geliyor. Ve o iskeleyi görmediği için? Görmediği için, kendi çocuğunu yetiştirirken, o iskeleyi kurması gerektiğini de akıl edemiyor. Çocuğuna sadece iyi bir insan ol demenin yeteceğini sanıyor. İskelesiz bir bina inşa etmeye çalışıyor adeta. Oysa, Habitus'un en önemli özelliği, sözle değil, taklitle, tekrarla ve ritüelle aktarılmasıdır. Modern ebeveyn, bu ritüelleri eskimiş diye çocuğunun hayatından bilinçli olarak çıkardığında geriye ne kalıyor? Sadece içi boşaltılmış, kuru öğütler. Aynen öyle. Dürüst ol, iyi ol. Bu kadar. Ve sanırım bu noktada bir başka yanılgı daha devreye giriyor. Judith Rich Harris'in yetiştirme varsayımı teorisi. Ebeveynlerin çocuklarının karakteri üzerindeki tek güç olduklarını sanmaları. Bu beni okuduğumda gerçekten çok sarsmıştı. Evet, bu çok radikal ama bir o kadar da önemli bir tez. Ebeveynler olarak çocuklarımızın ahlaki gelişiminin merkezinde olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz. Oysa Harris'in araştırmaları gösteriyor ki, özellikle ergenlikten itibaren asıl belirleyici olan şey ebeveyn değil, çocuğun dahil olduğu akran grubu. Yani peer group. Evet, şimdi düşünün, siz çocuğunuzu gelenekten, mahalle kültürünün olumsuz etkilerinden korumak için onu güya steril bir siteye, özel bir okula yerleştiriyorsunuz. ...onu koruduğunuzu sanırken... Sonra onu çok daha güçlü ve acımasız bir kültürün... ...tam ortasına bırakmış oluyorsunuz. YouTube'un, TikTok'un, tüketim çılgınlığının ortasına. Kesinlikle. Yani evde siz evladım paylaşmak en büyük erdemdir diyorsunuz. Ama teneffüste veya Instagram'da çocuğun gördüğü tek şey... ...en yeni telefona sahip olmak en büyük erdemdir mesajı oluyor. Ve Haris'e göre çocuk evdeki kuralı değil... Ait olmak istediği grubun kuralını içselleştiriyor. Ve bu savaşta ebeveynin sadece sözleri var. Karşı tarafın ise bitmek bilmeyen ritüelleri, ikonları ve anlık tatmin vaatları var. Bu kazanılması neredeyse imkansız bir savaş. Peki bu kadar iyi niyetle yola çıkan bu iyi insan yetiştirme projesinin nihai ürünü ne oluyor? Bu çocuklar büyüdüğünde nasıl bir maneviyata sahip oluyorlar? İşte bu sorunun cevabı da çok şaşırtıcı. Raporlara göre geleneksel dinden arındırılmış bu yeni nesil, beklendiği gibi katı ateistler olmuyor. Onun yerine kendilerine ait son derece kişisel ve kullanışlı melez bir inanç sistemi geliştiriyorlar. Sosyolog Christian Smith bu yeni inanç sistemine bir isim veriyor. Moralistik-terapotik deizm, kısaca MTD. Moralistik, terapotik, deizm. Bu kulağa bir din gibi değil de daha çok bir kişisel gelişim felsefesi gibi geliyor. Zaten olayı tam olarak bu. Smith bu inancın beş temel ilkesi olduğunu söylüyor. 1- Moralistik, yani temel ilke, iyi ve nazik bir insan olmak. Ama bu iyiliğin tanımı çok yüzeysel. Kimseyi rahatsız etmemek gibi. Aynen. 2- terapötik. hayatın nihai amacı mutlu olmak ve kendini iyi hissetmektir. Maneviyatın görevi de bu zaten. 3. Deizm. Evreni yaratan bir tanrı var. 4. Ve en önemlisi müdahalesiz tanrı. Bu tanrı benim hayatıma pek karışmaz. O sadece başım dara düştüğünde yardım etmek için orada bekleyen bir tür kozmik terapist gibidir. Anladım. 5. Ve son ilke cennet garantisi. İyi insanlar cennete gider. Bu 5 maddeyi dinleyince geleneksel dinlerdeki o zorlayıcı kısımların... Yani fedakarlığın, sorumluluğun, günah kavramının tamamen budanmış olduğunu görüyorum. Geriye sadece insanın hoşuna giden, onu rahatlatan kısımlar kalmış. Tanrı benden ne istiyor sorusu, yerini tamamen Tanrı benim için ne yapabilir sorusuna bırakmış. Mükemmel bir özet. Bu tamamen ben merkezci, sorumluluktan arındırılmış, like bir maneviyat ve en tehlikeli yanı da terapötik olması. Eğer hayatın en yüce amacı iyi hissetmekse, fedakarlık gerektiren ve insana iyi hissettirmeyen herhangi bir ahlaki eylemden kaçınmak meşru hale gelir. Mesela yaşlı ve hasta annenize bakmak size iyi hissettirmiyorsa... M.T.D. inancına sahip bir genç için o sorumluluktan kaçmak ahlaki bir sorun teşkil etmeyebilir. Çünkü öncelik annesinin iyiliği değil, kendi kişisel mutluluğudur. Bu durum beni raporun en can alıcı teorik aracına getiriyor. Filozof James K. A. Smith ve onun kültürel liturjiler kavramı. Sanırım bütün bu parçaları birleştiren anahtar bu. Kesinlikle. Smith der ki, ''Bizler sandığımız gibi öncelikle düşünen varlıklar değiliz. Bizler arzulayan, seven varlıklarız. Ve kalbimizi arzularımızı şekillendiren şey, bize verilen dersler değil, her gün farkında olmadan tekrar ettiğimiz ritüeller, yani liturjilerdir.'' Smith, Kimliğimizi dönüştüren bu güçlü ritüellere kalın pratikler diyor. Örneğin her hafta cemaatle ibadet etmek kalbinizi Tanrı'ya yönelten bir kalın pratiktir. Ya da her bayram o aile sofrası kalbinizi aile birliğine kodlayan bir ritüeldir. E modern ebeveyn bu dini ritüelleri şekilcilik diye çocuğun hayatından çıkardığında aslında dev bir boşluk yaratıyor. Ama kültür boşluk kabul etmez. O boşluğu anında çok daha güçlü olan, seküler litürjiler doldurur. Seküler litürji mesela gündelik hayattan bir örnek verebilir misiniz? En bariz örnek alışveriş merkezi litürjisidir. AVM'ye gitmek sadece bir şeyler satın almak değildir. O devasa tapınak gibi mimarisiyle, parlak ışıklarıyla size her an şunu fısıldar. Mutluluk tüketmektir. Değerin sahip olduklarını ölçülür. Siz her hafta sonu çocuğunuzla bu ritüeli gerçekleştirdiğinizde ona aslında tüketerek var olma dersi veriyorsunuz. Bir diğeri de sosyal medya litürjisi. Oradaki temel mesaj ne? Görünerek ve beğeni alarak var olursun. Çocuk her fotoğraf paylaştığında, her beğeni saydığında kalbini ve değerlilik hissini başkalarının onayına göre ayarlamayı öğrenir. Ebeveyn evde istediği kadar önemli olan iç güzelliğidir desin. Çocuğun bedeni ve ruhu her gün saatlerce Instagram'da önemli olan dış güzelliğindir pratiğini yapıyor ve unutmayın sonunda her zaman ritüel yani pratik söze galip gelir. Bu analiz bizi raporun 10 dokunaklı en trajik kısmına getiriyor. O kesik çiçek ebeveyn kuşağı. Ebeveyn kuşağı yaşlandığında ne oluyor? Erik Erikson'un teorisindeki o son evre benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk evresi. Evet, o hayat muhasebesi anı genellikle çok acı oluyor. Hayatları boyunca çocuklarına her türlü imkanı sunmuş bu ebeveynler, yaşlılıklarında dönüp baktıklarında ne görüyorlar? Kendi hayatlarında en çok önem verdikleri değerleri, vefa, aile birliği, minnet hiç taşımayan çocuklar. Hatta kendilerini bir yük olarak gören evlatlar. Bu çok ağır bir tablo. Çok. Ve bu tablo ebeveynle basit bir ölüm korkusundan çok daha derin bir şeyi tetikliyor. Yanlış yaşanmış bir hayatın kahredici pişmanlığını. Erikson'un umutsuzluk dediği o duygu tam olarak bu. En büyük trajedi ebeveynin tam o anda nesiller arası aktarım zincirini kendi elleriyle kırdığını, atasından aldığı o meşaleyi aktaramadığını fark etmesidir. Meleri. İkincisi pedagojik indirgemecilik. Değer eğitimini sadece bir ders anlatmak sanmaları. Evet. Ve son olarak sosyolojik izolasyon. Yani çocuklarını koruduklarını sanırken aslında onları ahlaki bir ekosistemden koparıp piyasanın insafına terk etmeleri. Çok güzel bir özet. Belki son bir metaforla bitirebiliriz. Değerler yer çekimi gibidir. Onları sabit tutan büyük bir kütle yani bir inanç sistemi, bir gelenek yoksa... Havada süzülür ve en sonunda uçup giderler. İncelenen ebeveyn kuşağı bu kütle çekiminin miras olarak kullandı ama bu kütleyi çocuklarına aktarmayı unuttu. Bu yüzden de onların çocukları ahlaki anlamda adeta bir boşlukta süzülüyor. Ve rapor geleceğe dair hepimizi ilgilendiren bir soruyla bitiyor. Bu kesik çiçekler kuşağı tamamen solduğunda önümüzde iki yol beliriyor. Ya toplumsal çözülme... Ya da insanların yeniden bir kök arayışına girmesi. Bu da bizi, yani sizi dinleyicimizi, düşünmeye davet eden bir noktaya getiriyor. Ve belki de zihninizde dönüp durması gereken en kışkırtıcı düşünce şu, eğer bu kök arayışı gerçekten başlarsa, insanlar neye tutunacak? Geçmişin o kalın pratiklerini, o ritüelleri bugünün dünyasında birebir tekrar etmek artık mümkün mü? Yoksa tamamen yeni anlam ve kimlik oluşturan, Yeni kalın pratikler mi icat etmek gerekecek ve belki de en önemlisi şu an sizin hayatınızdaki belki de hiç ritüel olarak görmediğiniz o gündelik alışkanlıklar sabah ilk iş sosyal medyayı kontrol etmekten akşam yemeğini bir dizi karşısında yemeye kadar sizin kalbinizi ve en derin arzularınızı aslında neye göre şekillendiriyor?